Habbe cennet-i Kur'aniyenin semeratından bir semerenin ihtiva ettiği habbe miğvet. Men şahı dırahtam por ezmeyve-i tevhid, yek şebnemem azyam por ezlülü temcid. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalül iman. Ves-salatu ves-selamu ala Muhammedin ellezî huve merkezu dâiretil İslam ve menba anvar el iman ve ala alihi ve sahbi ecma'in ma damel melawan ve ma eyhel aziz şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarı ile bakılırsa nuru Muhammedî aleyhissalatu vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir eğer o alemi kebir, bir şecere tahayyül edilirse nuru Muhammedî hem çekirdeği hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayet farz edilirse o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse nuru Muhammedi onun andelibi olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse nuru Muhammedi o sultan-ı ezelin makarlı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar san'atını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, saniine iman etmek üzere cazibe-dar, hayret efza davet ediyor. İlem eyühel aziz Hilkat şeceresinin semeresi insandır. Malumdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün edzanın hasiyetlerini meziyetlerini havidir. Ve keza hilkat-ı alemin ille i gâiye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecere-i İslamiyete çekirdek ittiaz etmiştir. Demek o çekirdek Âlem İslamiyet'in hem banisidir, hem esasıdır, hem güneşidir. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin ihtiyacat saikası ile alemin envai ile ile pek çok alakaları vardır. Esma-i Hüsnâ'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak Ganiyyi mutlak ve Hafız-ı Hakiki ile itminan edebilir. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir fihriste gibi bütün alemi temsil eder ve bahide ahatten başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor, ebedi sermediği bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle imanla intibaha gelirse, nurani, misali alemi emirden gelen emrile, Öyle bir şeceri i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Ve keza o habbeyi i kalb için pek çok hizmetçi vardır ki o hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup inbisat ederlerse kocaman kainat onlara tenezzüh ve seyrangah olur. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal, mesela en zayıf, en kıymetsiz iken hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır ve şarkta namaz kılanın başını Hacerül Esved'in altına koydurur ve şehadetlerini Hacerül Esved'e muhafaza için tevdi ettirir. Madem benî Adem kainatın semeresidir, nasıl ki bir harmanda başaklar döyülür, Tasfiye neticesinde semereler istibğa ve iddihar edilir. Binaen aleyh haşir meydanı da bir harmandır. Kainatın başak ve semeresi olan beni ademi intizar etmektedir. İlem eyühel aziz, şu görünen umumi alemde her insanın hususi bir alemi vardır. Bu hususi alemler umumi alemin aynıdır. Yalnız umumî âlemin merkezi Şems'tir, hususi âlemlerin merkezi ise şahıstır. Her hususi âlemin anahtarları o âlemin sahibinde olup letayfi ile bağlıdır. O şahsî âlemlerin safveti, hüsnü ve kubuhu, ziyası ve zulmeti merkezleri olan eşhasa tâbidir. Evet, aynede irtisam eden bir bahçe, hareket, tegayyür vesaire ahvalinde ayneye tabi olduğu gibi her şahsın alemi de merkezi olan o şahsa tabidir, gölge ve misal gibi. Bina alay, cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme, çünkü kalbin kasavetinden bir zerre senin şahsi aleminin bütün yıldızlarını küsüfa tutturur. İlem eyülaziz, otuz seneden beri iki taût ile mücadelem vardır, biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tavutu gayri kastî gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tavutu kasten veya bizzat nazar ehemmiyeti alanlar Nemrut ve Firavun olurlar. İkinci tavut ise onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıbgat yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarı ile bakılırsa tabiat zannedilir ve maddi yunlarca bir ilah olur. Mahaza o tabiat zannedilen şey, ilahi bir san'attır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki, Kur'an'ın feyziyle, mezkür mücadelem, her iki tağutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi. Evet, nokta, katre, zerre, şemme, habbe, hübab risalelerimde ispat ve izah edildiği gibi, mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak, altında şeriat-ı fıtriye-i ilahiye, ve sanatı şuuriyeyi rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır ve keza firavunluğa delalet eden ene'den sani Zülcelal'e raci olan hüve tebarruz etti. İlem eyü'l dünyada sana ait çok emirler vardır ama ne mahiyetlerinden ve ne akıbetlerinden haberin olmuyor. Biri cesettir.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 Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma, tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tulü emel yükünü yüklenme. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak malikül mülktür ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Binaen aley maliki i hakikînin i emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman, zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intâç eden hırs gibi. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zâildir, devamları yoktur. Zevalleri düşünülürse, zıtları zihne gelir, lezzet verir. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış, vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya bade heva zail olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihatı erbaası ile ademler içerisinde kalır. Ama o noktayı da elinden atarsan vücudun tam manasıyla nurlar içinde kalır. Biri de dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır talebinde kalaka düşer ve sürati zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. Dünyanın akibeti ne olursa olsun, lezaizi terk etmek evladır. Çünkü akibetin yasa adettir, Saadet ise şufani lezaizin terkiyle olur. Veya şekavettir, ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam, sehpanın tezin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının akıbetini küfür saykası ile adem Mutlak olduğunu tevehhüm eden adam için de terk-i lezaiz evladır. Çünkü o lezaizin zevaliyle vuku'a gelen hususi ve mukayyet Ademlerden, Adem'i Mutlak'ın elîm elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galebe edemez.